Allah'tan rızık alıp, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Rab bişrah li sadri ve yassir li emri ve ihl'l min lisani yefkau koli. Ve fawwid emri ila Allah, sallallahu bisiir bil ibadat. Geçen dersimizde Yusuf Aleyhisselam'ın görevlendirdiği memurlarına bir emir verdiğine dair ayeti okumuştuk. 62. ayet. Dedi ki diyor Yusuf Aleyhisselam emrinin altındaki delikanlılara, gençlere onların mallarını yüklerinin arasına yerleştirin. Yani paralarını erzak bedellerini yüklerinin arasına yerleştirin. Olur ki ailelerinin yanına dönecekleri vakit döndüklerinde bu paranın, bedelin kendilerine ait olduğunu tanırlar ve belki nasıl olsa bedelimiz var, paramız var diyerek bir daha geri dönerler. Çünkü Yusuf Aleyhisselam bu kadar ayrılıktan sonra Kardeşlerini tanımış, bu kadar hadiseden sonra bir daha Cenab-ı Allah onları bir araya getirmişti. Görülen o ki Yusuf Aleyhisselam çocukluğunda gördüğü rüyanın adım adım gerçekleşmeye doğru gitmekte yaklaşmakta olduğunu da fark ediyordu. Kendisi Allah'ın çünkü peygamberlerin rüyaları haktır. Ve peygamberin yorumladığı bir rüya mutlaka çıkar. Çünkü peygamber kendiliğinden onu yorumlamaz. Yusuf daha küçük bir çocukken Aleyhisselatu vesselam onun rüyasını peygamber olarak nebi olarak babası Yakub Aleyhisselam yorumlamıştır. Ve bir gün gelecek kardeşleriyle birlikte annesinin babasının rüyasında va dolunan secde etmelerinin müjdesinin tahakkuk edeceğinden kendisi de emindi. Ama bununla birlikte kendisi de Allah'ın bu vaadinin tahakkuku için kul olarak yapabileceği esbaba. Yapabileceği işlere sebeplere sarılmayı da ihmal etmediğini görüyoruz. Bu ilahi vaadin gerçekleşmesi için kendisi bir insan olarak, bir beşer olarak kendisine düşeni yapmayı da ihmal etmiyor. Nasıl olsa Allah vaad etti, Allah bir şekilde vaadini gerçekleştirir demiyor. Göreceğimiz gibi daha bir takım yollara da başvuracaktır Yusuf Aleyhisselam. Bir takım tedbirler yapacaktır. Oysa Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğine de imanı elbetteki tamdı. Bunda en ufak bir tereddüdü yoktu. Buna rağmen kendisi de yapması gerekeni yapmadan Allah'ın kaderinin tahakkuk etmeyeceğini de biliyordu. Çünkü Cenab-ı Allah'ın sünneti böyle cereyan ediyor. Allah kaderini yine kendisinin tayin ettiği sebepler, yollar ve usuller dairesinde gerçekleştirir. Onlar da kaderin bir parçasıdır. Onlar da kaderin bir parçasıdır. Dolayısıyla biz Cenab-ı Allah vaat etmiştir şu anda. Okuyoruz Kur'an-ı Kerim'le değil mi? Ne vaat etmiştir? Vallahu mutin nuruhu velau kari'a el kafirun. mi? Es'ad billah huvellezî ersale <gülüyor> rasûlehu bil-hedâ ve dînil hakki li yuzhirahu 'alad-dîni kullihi velau mi? Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler hoş görmesen bile. O resulünü hak din ile gönderendir. Dinini de diğer bütün dinlere üstün kılmak için dermiştir. Müşrikler hoş görmese bile. Allah'ın bir vaadi gerçekleşecek değil mi? Bunda bir Müslüman olarak bir şüphemiz olabilir mi? Bir mümin olarak Allah'ın bu vaadinde şüphe edebilir miyiz? Edemiyoruz. Ben de diyorum ki Yusuf Aleyhisselam'ın da bu yaptıklarından da ayrıca ilham alarak bu ayete ve benzerlerine olan itikat ve imanımız boyutunda bu ilahi vaadin tahakkuku için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak durumundayız. Gerçekten bu ayetin vaadinin tahakkuk edeceğine iman ediyorsak ve tahakkuk etmesini istiyorsak, gerçekleşmesini istiyorsak her birimiz küçüğümüzle büyüğümüzle kendi imkanı çerçevesinde herkes üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirmek zorundadır. Hiçbirimiz nasıl olsa Allah vaat etmiştir, vaadini gerçekleştirecektir deyip üzerimize düşen sorumlulukları görmezlikten gelemeyiz. İhmal hiçbir şekilde edemeyiz. <gülüyor> bu ilahi vaadin tahakkukuna olan imanımız, tahakkuk edeceğine olan imanımız ve bu ilahi vaadin tahakkukuna olan susamışlığımız oranında bu vadin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Hiçbirbirimizi daha doğrusu kendimizi kandırmayalım. Bu vade imanımızı bunun gerçekleşmesi için yaptığımız şeyler belirler veyahut da onun ölçüsü odur. Ne kadar iman ediyoruz herkes kendisine baksın. Bu ilahi vaadin tahakkukuna olan imanımız ne kadardır? Her birimiz bunu kendimize soralım. Halimize bakalım. Bunun tahakkuku için ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsam, ne kadar yapıyorsam bu ayetin vaad ettiği ilahi hükmün tahakkukuna da imanımızın derecesi odur. Her birimiz kendimiz bunu ölçebiliriz. İnanın Cenab-ı Allah... Bu kadar manevi şeyleri iman başından sonuna kadar manadır. Fakat bu manevi şeyleri Cenab-ı Allah öyle maddi ölçekler tespit etmiş ki bunlarla imanınızı ölçebilirsiniz. İmanınızın, yakininizin derecesini kendiniz tespit edebilirsiniz. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü selam? İman yetmiş küsur şubedir. Öyle mi? En yükseği La ilahe illallah Muhammedu resulullah'tır En alt mertebesi de yolda rahatsızlık verecek şeyleri kaldırmaktır. Bunun için İslam alimleri ki bunlardan birisi meşhur muhaddis İmam Bey hakidir şu abul iman diye kitaplar yazmışlardır. İmanın şubeleri dalları nelerdir? Ve kendi içtihatlarına göre konuyla alakalı ayetlerden hadislerden delillerine göre La ilahe illallah'tan itibaren hadis çünkü en yükseği ve en altı tavan ile tabanı tespit ediyor. Ve diğer hadislerde de bunları söylemiş mesela ne demiş? Sizden bir münker gören onu eliyle değiştirsin, gücü yetmezse diliyle değiştirsin, gücü yetmezse kalbiyle ondan tiksinsin, nefret etsin. Bu da imanın en zayıf mertebesidir. Bu hadiste de üç tane imani mertebe var. Ha, bu İslam alimleri Allah'ın rahmeti gani gani onların üzerine olsun gerçekten Amin. bu konudaki nasları tek tek ele almışlar. Değerlendirmişler ve imanın şubelerini 70 küsura kadar naslardan hareketle ama. Böyle çok affedersiniz işkembeden laf yok. Hepsi delille. Sıralamışlar imanın şubeleri bunlardır demişler. İmam Bey şu abul imanı 7-8 cilt. Delilleriyle beraber koyduğu için konu genişlemiş. Bir ciltte de özeti var. Ya ne göre o bile yeter bir Müslümana. Söylemek istediğim şu. işte bu şubeler ret ettiğimiz zaman ben de bu şubelerin kaçı var. İmanım o kadardır. İmanımın kuvveti, imanımın ifade edendisiyse potansiyeli, imanımın hayatı dönüştürme gücü böyle diyelim o kadardır. Kim diyor hadis-i şerifte bunların tamamını elde ederse imanı kabil olur diyor. İmanını tamamlamış, kemale erdirmiş olur. Onun için diyorum ki biz Allah'ın vaadine ne kadar iman ediyorsak onun da tahakkuku için üzerimize düşeni o kadar yerine getirdiğimiz zaman o imanımızın o ayette, o ilahi vaade olan imanımızın ölçüsü ortaya çıkar. İşte Yusuf Aleyhisselam da kendisine verilen bu ilahi vaadi tahakkuk edeceğinden emindi. Ama onun tahakkuku için de kul olarak üzerine düşeni yerine getirmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Bunlardan birisi de gelen kardeşlerinin bir daha gelmelerini sağlamak için ne yapıyor? Onların getirdikleri erzak paralarını koyun diyor. Onların eşyaları arasına gittikleri vakit görecekler. Tekrar gelmeye kalkışacaklar. Gelmeleri kolaylaşacak. Sure çok büyük sure. Gençliğimde, küçüklüğümde bu sureyi okurdum. Bana çok güzel bir ifade yerindeyse yani benzetmek gibi olmasın. Güzel bir hikaye. Güzel bir kıssa. Böyle e, nasıl diyelim her bakımdan böyle çok güzellikleri olan fevkalade bir edebi, Kur'an-ı Kerim'in çok edebi bir e, suresi olarak geliyordu bana. Fakat iş bundan ibaret değilmiş. Sure. Ne kadar müstesna bir ifade elindeyse ki Kur'an'ın tamamı böyledir. Edebi bakımdan ne kadar zirveyse. Her bir ayetinin verdiği mesajları da kendi çapında o kadar muhteşem. Ve sureyi bir arada toparladığınız zaman aman ya Rabbi diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim şu birkaç sahife içerisinde ne kadar muhteşem ve muazzam gerçekleri... Hiç hatıra gelmeyecek bir şekilde, düşünülemeyecek münasebetlerle nasıl da cem etmiş, bir araya getirmiş, toparlamış diyorsunuz. Burada bizim söylediklerimiz, müfessirlerin bu konuda yazdıkları ve belki yazılacaklar, belki değil muhakkak yazılacaklar yine surenin tamamını, surenin ihtiva ettiği mesajların tamamını, Beşeriyete takdim edebileceklerine ben ihtimal vermiyorum. Hatta inanmıyorum da. Çünkü Kur'an öyle bir kitap ki. O her zaman yeni. Yeniliğiyle her zaman beşeriyetin önünde. Beşeriyetin ulaşabildiği noktaların, hedeflerin çok daha ilerisini her zaman beşeriyete gösteren anlayabildiği derinliklerin her zaman daha derinine insanı taşıyabilecek, götürebilecek kadar güçlü, muktedir ve etkin bir kitap gerçekten. Ümmet olarak bu kitaba, bu kitabın muhtevasına, gösterdiği hedeflere, gösterdiği ufuklara, işaret ettiği derin manalara, yaklaşmaya, bunları mümkün mertebe anlamaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Hiçbir şey hiçbir şey Kur'an'ın herhangi bir hakikatini idrak etmek kadar bir mümine lezzet ve zevk veremez. Bu zevkten Cenab-ı Allah herkesin önünde sonsuz ifade yerindeyse Sonsuz bir zevk kapısı açık tutmuştur. Herkesin önünde ve eşit olarak var. Herkeste Cenab-ı Allah'ın bu e, ilahi sofradan ifade yerindeyse Allah'ın nasip ettiği kadar sebeplenebiliyor, nasiplenebiliyor. Olabildiği kadar çok şey almaya bakalım. Çünkü bundan doyum olmaz, doymazsınız. Doymazsınız normal günlük yemeklerden yeseniz fazla yeseniz ölçüyü kaçırsanız midenize uymayan sıhhatinize sağlığınıza aykırı olan bir şeyler yerseniz hastalanırsınız fakat Kur'an öyle bir şey değildir Kur'an sofrası bambaşka bir sofradır bambaşka bir sofra Rabbim bu sofradan payımızı çoğalsın işte Yusuf Aleyhisselam'ın beklentisi bu Görecekler mallarını, paralarını gelecekler diye ümid ediyor. <gülüyor> ümid ettiği gibi çıkıyor. Diyor ki 63. ayet-i kerime: "Felamma ra'u ila Hani kardeşlerini de getirin demişti ya. Bir de mallarını da koydu. Ondan sonra kardeşleri döndüler diyor. Babalarının yanına geri döndüklerinde قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَا مِنَّ الْكَيْلُ Babamız dediler. Bize eksik erzak verildi. Dedi ki bir kardeşiniz var onun evde. Söylemek istedikleri bu. مُنِعَا مِنَّ الْكَيْلُ Bize erzak engellendi. Bize verilecek olan erzağa engel kılındı, engel olundu. O zaman فَاَرْسِلْ maana اَخَانَا Kardeşimizi de bizimle birlikte gönder ki o da payını alsın. <gülüyor> Biz de böylelikle ölçeğimizi alalım, payımızı alalım. Çünkü gerçekten burada hani Yusuf Aleyhisselam Azize demişti ya, beni yeryüzünün hazinelerinin başına getir. Ben gerçekten çok iyi koruyanım ve çok iyi bilenim dediği zaman dikkat edin, erzak konusunda herkese eşit muamele yapıyor. Şahıs olarak geliniz, ücretinizi de getiriniz ifade edindeyse size biz bunu vereceğiz diyor. Kardeşimiz daha var diyorsunuz, pay istiyorsunuz, kardeşinizi aranızda getirmediniz. Anneniz babanızın gelme işini anladık. Tamam. Çünkü herkes ancak kendi yükünü taşıyıp getirebiliyor o zamanın şartları içerisinde. O zaman diyorlar ki işte o halde diyor kardeşimizi bizimle birlikte gönder. Ölçek alalım onun için ve inna lehu Şüphesiz biz onu da koruyacağız. Kardeşleri de vaktiyle Yusuf Aleyhisselam'a yaptıklarından ötürü Babalarına işledikleri kusuru unutmamış. Yakup Aleyhisselam da unutmamış. Onun için böyle dikkatli ve ifade elde ise taahhüd vererek konuşuyorlar. Teminat vererek konuşuyorlar. Kale. Şu cevaba bakın. Hel amenukum aleyhi illa kema emintukum ala ahihi min kabri. Bu kardeşinize, bu kardeşiniz konusunda size ne kadar güvenebilirim ki ancak vaktiyle öbür kardeşine, kardeşi hususunda size güvendiğim kadar güvenebilirim diyorsun. <gülüyor> bu kardeşine de yani Bünyamin adını söyleyecek olursak, Bünyamin'e ne kadar güvenebilirim? Bünyamin konusunda size ne kadar güvenebilirim? Ancak daha önce onun kardeşi hususunda size güvenebildiğim kadar. Daha fazla güvenemem. Yani onu da ne yaptığınızı siz biliyorsunuz. <Gülüyor> Evlat acısı gerçekten Allah kimseye tattırmasın. Amin. Büyük bir acı. Zor bir acı. Yakup Aleyhisselam, evladının bu şekilde bir ayrılığına katlanamıyor. Fakat çok önemli bir duruş var. Bunlar müminlere güzel örneklerdir. Allah'a karşı ifade yerindeyse edebini bozmuyor. teslimiyetsizlik, kadere rızasızlık göstermiyor. Ya ne diyor? Bana düşen güzel bir şekilde sabretmekten ibarettir diyor. Sizin bu anlattıklarınıza karşı Allah'tan yardım dilerim diyor. Ondan yardım istenir diyor. O kadar. O kadar. Dediğim gibi kıssalar her birisi her bir ayet hatta her bir kelime bir değil birçok mesajı bir arada veriyor. Bize çok şeyler anlatıyor. Bununla birlikte fellahu hayrun hafira diyor. Size ne kadar güvenebilirim ki? Ancak vaktiyle Kardeşi hususunda size güvenebildiğim kadar güvenebildim. Ama ben, benim asıl güvencem Allah'tır diyor. Allah en iyi koruyucudur. Koruyucu olarak Allah koruyucuların en hayırlısıdır. Üstelik ve huve arhamun rahimin, Merhamet edenlerin en merhametlisidir diyor. Allah'tan bir çeşit merhamet dilemektir aynı zamanda. Yani diyor ki Yakup Aleyhisselam Ya Rabbi bu kıtlıkla bizi ve diğer insanları imtihan eden Sen'sin. Beni evladım Yusuf'la sen vaktiyle imtihan ettin. Hala devam ediyor. Şimdi kıtlık ve Bünyaminin bu kutluk sebebiyle biraz daha bollukla karşılaşmamız noktasında bir imtihanla daha karşı karşıya bulunuyoruz. Beşerim, baba olarak evladıma düşkünlüğü bana veren sens, Bu fıtratı sen yarattın. Fıtratım gereği de benim ona düşkünlüğüm tabi iyidir. Ama senden başka da koruyacak kimse yok. En hayırlı koruyucu sensin. Ve benim halimi de görüyorsun. Bana senden daha çok merhamet edebilecek hiç kimse yok. Çünkü merhametlilerin en merhametlisi sensin diyor. Yani göndereceğim ya Rabbi diyor sana tevekkül ederek. Halime de sen acı diyor. Oğlumu sen koru. Halime de sen acı. Kimseden bir şey umduğu ve beklediği yok. İman zaten bir noktadan itibaren kulların irade ve güçleriyle sana bir şeyi verebileceklerinden veya zarar yapabilecek zarar veya fayda sağlayabileceklerinden yana ümidini kesmektir. Yani onlar bunun buna gücü yetmez Allah dilemedikçe. O halde medet de Allah'tan, yardım da Allah'tan, kötülükten korunma talebi de ondan. Ne isteyecekseniz ondan isteyeceksiniz. Ondan isteyeceğiz. Başka matlup yani talebimizi ileteceğimiz, dileklerimizi ileteceğimiz, arz edeceğimiz başka bir derga yok. Olay devam ediyor. Ve <Sessizlik> lama <Sessizlik> eşyalarını yüklerini açtıkları zaman ve jado bi daathum mallarının kendilerine paralarının Evrenin bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Qaluya abanamanı buyi, ey babamız, ne arıyoruz ki? Daha ne isteyebiliriz ki? Hadihi bid'aatun aruddet ileyna, işte bizim götürdüğümüz para bize geri çevrilmiş bulunuyor, geri verilmiş bulunuyor. O halde artık benemiru <gülüyor> ahlene, ailemize bir daha erzak alalım. وَنَحْفَذُ أَخَانَا Kardeşimizi de götürelim. Onu koruyacağız. bak üzere götürelim. ile bayir. Bir deve yükü de fazladan alırız kardeşim götürürsek yani. Onlar hala Yusuf Aleyhisselam'a verdikleri daha doğrusu onlardan istediği sözü gerçekleştirmenin yollarını da arıyorlar. Aynı zamanda bir de eh istekleri bu. Zaten bu gelen az bir ölçektir diyor. Bize fazla yetmez diyorlar. Cenab-ı Allah kaderini gaybın ifade edeyse perdeleri arkasından hiç kimsenin de fark etmeyeceği bir şekilde böyle gerçekleştirir. Geçen dersimizde de söyledim. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın bu suresiyle Musa Aleyhisselam'ın denize atılması, doğması, kurtulması, Firavun'a meydan okuması ve Firavun'un helaki ile neticelenen hadiseler kadar kadere imanı böyle elle görülür, gözle görülür, elle tutulur şekilde müşahhas tasvir eden bunun bunlar kadar bana göre müşahhas olarak ortaya koyan başka bir şey yok. Şimdi gel de ilahi takdire inanma. Mümkün mü? Bunlar sadece örnek. Her birimizin hayatında böyle şeyler var. Üç aşağı beş yukarı buna yakın. Elbette bu düzeyde değil. Fakat düşündüğünüz zaman Allah Allah. Hiç aklınız, hayaliniz ermiyor. Ummadığınız şeylerden neler neler çıkıyor. Ne gibi sonuçlarla karşılaşıyor. Onun için ayrıca eskilerin de eski alimlerin de söyledikleri gibi İslam alimlerinin kadere iman var ya, dünya hayatının hem sevinç sevindirici hadiseler karşısında insanı şımarmaktan alıkoyar, hem de zorluk ve sıkıntıları karşısında, Yıkılmayıp Doğru ve sağlıklı bir şekilde Olayları değerlendirmesini sağlar İslam alimleri diyor ki Men amene bil kader Emine minel keder Kadere iman eden Kederden yana da emin olur Keder onu yıkmaz Aksine kader ona direnç kazandırır Güç verir Güç verir işte Yakup Aleyhisselam'ı da ki Yusuf Aleyhisselam öyle sıradan bir evlat değildi. Bu Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Babalar, anneler bu olayı biraz daha iyi anlarlar çocuklara rismetle. Bazen Gerçekten çocuklarınızın birisinde veya bazıları, bazı çocuklarda farklı bir özellik hissedersiniz. Bu geçmiş İslam alimlerinin birçoğunun babalarının hatıratını da bu arada yazmış olduklarını görüyoruz. Babası hissediyor, annesi hissediyor. Benim bu çocuğumda bir farklılık olduğunu fark ediyor. Veya hocası fark ediyor farazat. Yakını fark ediyor. Bu ayrıcalıklı bir evlat diyor. Ta baştan beri bazen çocukların ayrı özellikleri olduğu anlaşılabiliyor. İşte Yusuf Aleyhisselam böyle bir evlattı. O on bir evlat arasında Yusuf Aleyhisselam'ın yeri bambaşkaydı. Biraz sonra göreceğiz. Bakın kardeşini istiyorlar ondan o hala Yusuf'un derdinde. Niçin? Çünkü Yusuf farklıydı gerçekten farklıydı. E bu Allah'ın lütfudur. Allah lütfunu dilediği de verir. Kimse Allah'ın lütfunu tekeline alamaz veya sıvır koyamaz ki. Bu böyledir. Evet. İstiyorlar. Ne diyor? Babaları Yakup Aleyhisselam قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعْكُمْ Onu sizinle asla göndermeyeceğim. Ne zamana kadar? hatta تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به إلا أيحاط bana etrafımız çepeçevre kuşatılmadığı sürece veya kuşatılması hali dışında mutlaka onu bana onu bana geri getireceğinize dair kesin bir taahhüt bir yemin Ahdü peyman vermediğiniz sürece onu sizinle birlikte göndermeyeceğim. Yani benim onu sizinle göndermemin bir şartı var. Bu şartı yerine getirmediğiniz sürece asla göndermem. Etrafınız çepeçevre kuşatılmış olması hali dışında mutlaka onu bana getireceğinize dair bana yemin ve tahhütte bulunacaksınız. "Al tabi bikum mufessirler tarafından etrafımızın cephe çevre kuşatılması demek. Ölüm dışında diye tefsir etmişlerdir. Ölmeniz hali dışında gerekirse onu bana geri getirmek için ölümü de göze alacaksınız. Bu taahhütle onu alırsanız, kabul ediyorsanız onu ancak sizinle geri, onun sizinle gönderebilirim diyor." Ölseniz dahi ölüm pahasına da olsa onu bana geri getirmek için uğraşacaksınız diyor. Bu şartla verelim. Onlar da feleme ateuh mevsiqahum anlaşılıyor ki böyle bir taahhüt verdiler. Onlar sözlerini ona verdikleri zaman قال الله على Söylediğimize Allah vekildir dedi. Allah bizim bu sözleşmemize, bu yeminleşmemize, bu ahitleşmemize vekildir. Yani o bunu görüp gözetmektedir. Mümin için bundan daha büyük bir gözetleyici, bundan daha büyük bir müeyyide, bundan daha güçlü bir yaptırımın bulunmasına imkan yoktur. Mümini tenhada iken günah işlemekten alıkoyan ne, yapayalnızken Allah'ın emirlerini yerine getirmeye veya mecbur edecek hiçbir güç bulunmuyorken Allah'ın emirlerini yerine getirmeye iten ne? İşte Allah'ın her şeyi görüp gözetmesi inancıdır, akidesidir. Zerre kadar hayır işleyen onu görecektir. Zerre kadar şer işleyen onu görecektir. Hakikatine olan imandır. Beşeri sistemler, laik sistemler, dinde sistemlerine dine yer vermeyen sistemler, nizamlar böyle güçlü bir imkandan mahrum kalacaklardır ve mahrumdurlar zaten. Mahrum oldukları için de başarılı olamıyorlar. Beşeriyete hiçbir şey veremiyorlar. Veremezler. Bir şeye sahip değiller ki versinler. Sende bir şey yoksa başkasına bir şey veremezsin ki. Vermek için sahip olmak lazım. İslam ise bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. 14 yıldır hatta Adem aleyhisselamdan bu yana İslam beşeriyete hep veriyor. Ne veriyor? Dünya ve ahiret saadeti veriyor. Birilerinin mesut olması, öbürlerinin bedbaht olmasını gerektirmiyor. Mesut olmalarına da engel değildir. Bütün beşeriyet İslam'a koşsa, İslam hepsine yeter zaten. Esasen de İslam'ın davası budur. Bu Kur'an'ın meselesi budur zaten. Dolayısıyla, bu böyle. Ama beşeri sistemler içindir? Beşeri sistemler, Dünya ve dünyalık konusunda insanları yarıştırmaktır. Ve hatta bunun da daha ötesi yarıştırmak da değil, birilerinin elindeki dünyalığı öbürlerinin kurnazlıklarıyla, zulümleriyle, haksızlıklarıyla vesaire herhangi bir yolla onlardan alma mücadelesi ve yollarıdır. Basit olarak ifade edecek olursak bu böyle. Emperyalizm denilen hadise nedir? Ne, ne diye gidiyorlardı? Size medeniyet getirdik. Medeniyet getirdik. Ne medeniyeti getirdiniz? Hangi medeniyet? Ne verdiniz? Ne kazandırdınız? Buyurun. Şu anda yine Fransa medeniyet götürüyorum maliye. Yok efendim işte altı günlük Fransa'nın altı günlük maliye gidişinin maliyeti şu kadar milyar. E niçin? Onlara kim bu kadar milyar euro harcamalarını dayatıyor veya istiyor bu kadar? Sebep ne? Efendim orada gericiler ve da el-kaide bilmem ne işece ne? Fransa'da değil ki el-kaide. Orada ne işiniz var? Niçin bu kadar masraf? Ha? Niye bu kadar masraf ediyorlar? E, belli kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez bunlar yumurta yumurta veriyorlar sürülerle deve alacaklarını biliyorlar hesapları kitapları o ama Allah'ın izniyle hesapları bir süreliğine kar yani tutar gibi gözükse bile nihai manada küfrün hesabı tutmayacak tutmayacak biz buna iman ediyoruz ve elbette Allah bunu gerçekleştirecektir. Allah vadi haktır Göreceğiz. Yusuf Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam'ı birbirine kavuşturan Cenab-ı Allah elbette bir gün gelecek bu ümmeti diniyle tekrar buluşturacaktır. İnşallah. Ve bu din tekrar beşeriyete rahmet kanatlarını gerecektir. Önemli olan burada görüldüğü gibi verilen ahitlerde durmaktır. Biz de Cenab-ı Allah'a hep ahit verirdik. Rabbimiz ben değil miyim diye sorduğumda ne demiştik? Evet Rabbimizsin demiştik. Ha, bu sözü unutmayacağız. Bu sözü unutmayacağız. Hayatımızın her anı bu tahütte sebat gösterdiğimizin ispatı ve imzası ifade edilse belgesi olmadı. Ona dikkat edelim. Rabbim de bu konuda hepimize yardımcı olsun. Her şeye rağmen bakın yine babadır. Ne yaptıklarını başlarına da fazla da kalkmıyor hatırlatsa bile. Diyor ki وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُتَفَرِّقًا Evlatlarım Oğullarım, hepiniz birlikte tek bir kapıdan girmeyin. Değişik kapılardan girin. Çünkü on kardeş, Yusuf Aleyhisselam'dan başka on kardeş, birlikte gidecekler. Müfessirlerin dediklerine göre, özellikle babaları, onlara nazar değmesinden çekinmiş. Veya bir açıklamaya göre de, Olur ki Mısır hükümdarı bunları güçlü, kuvvetli, gösterişli, hepsi de yakışıklı, güzel insanlar. Onların kavmini kendilerine karşı, kendisine karşı harekete geçirmelerinden yabancıdırlar bir de. Korkabilir. Dolayısıyla onlara karşı bir takım tedbirler alabilir. Ama. Ayet-i Kerimenin devamı Yusuf'a yani Yakub Ali Selamun söylediklerin devamı ikisine de elverişlidir başka bir maksatla da söylemiş de olabilir. Diyor ki: "Wama uni anku min Allahimin şey. Bununla birlikte ben eğer Allah'ın sizin hakkınızda takdir ettiği size gelmesini takdir buyurduğu herhangi bir husus varsa benim size bir fayda olmaz." Bu tavsiyemin, bu emrimi yerine getirmenizin de bir faydası olmaz. Niçin? İn ilhukmu illa lillah. Çünkü hüküm ancak Allah'ındır. Onun kaderi gerçekleşir, onun verdiği hüküm tahakkuk eder. O ne istiyorsa o olur. Onun istediği dışında hiçbir şey meydana gelmez bu sebeple aleyhi tevekkeltu ben de ona tevekkül ettim ama peygamberler elbette bu dini her bakımdan doğru anlamışlardır bakın önce onlara tavsiyesini yapıyor şuna şuna dikkat edin diyor bana söz verin diyor Kardeşinizi geri getireceğinize dair söz verin efendim aynı kapıdan girmeyin diyor. Kim bilir belki Kur'an-ı Kerim'in zikretmediği daha başka tavsiyeler ve tedbirleri de öğütlediğini söyleyebiliriz düşünebiliriz mümkündür. Fakat yine de hüküm Allah'ındır. Bütün bu tavsiyelerimin Allah'ın hükmüne karşı size bir faydası olmaz o ne derse o olacak. Ben ona tevekkül ettim diyor. Tevekkül işte budur. Esbabını yerine getireceksin fakat esbabını da bir teminat olarak görmeyeceksin. Allah Allah. Çok ince bir ayar ifade ediyorsa. Yapman gereken neyse sonuna kadar yapacaksın. Madem ben bunu yaptım bu da sonuç verecektir diye inanamaz. Çünkü esbab halik değildir haşa. Sebepleri de halk eden, sebeplerin etkisini de halk eden Cenab-ı Allah'tır. Sebeplere sen bel bağlayamazsın. Fakat sebeplere sarılmadan da olmaz. İman burada kendisini gösteriyor. Doğru iman budur. Aleyhi tu, Ben yalnız ona tevekkül ettim güvenip dayandım tevekkül edecekler de ona tevekkül etmelidirler ve aleyhi fel yetevekkelil mutevekkilun tevekkül etmek isteyenler tevekkül edenler veya tevekkül edecekler de yalnız ona tevekkül etsinler bu dinin Hakikati üzere gerçekten anlaşılmasına ve tatbik edilmesine ihtiyacımız vardır. Tevekkül de uzun zamandan beri Müslümanların maalesef hakkını vererek hakkıyla doğru o bir şekilde anlamaktan çeşitli oranlarda da olsa anlamaktan uzak kaldıkları önemli kavramlardan veya itikadi meselelerden bir meseledir. Onun için... Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bu arada elbette e, hadis-i şeriflerde de belirtildiği üzere nazar değmesinin de yine Allahü Teala'nın belirlediği kanunlar çerçevesinde bir etkisi vardır. Dolayısıyla herhangi birimizin birisinden hoşumuza gidecek, beğeneceğimiz veya sevdiğimiz herhangi bir şey gördüğümüz vakit maşallah, barakallah, tebarekallah demeyi İhmal etmeyelim ki o hoşumuza giden o halin, o hoşumuza gitme halinin o nimet sahibine herhangi bir zararı olmasın. Bunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Evet kısa bir fasıladan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.